İtibar, itibar, itibar haber. Özür diliyorum. Amin. Amin. el 78 mektup ile Darabhan, Darabhan adlı askeri yetkiliye yazılıyor. fi beyani en mahabbet hadi't taifet mektubun konusu ehlullah'a muhabbet ehlullah sevgi Allah karşı alaka duymak ve ihlasıyım, onlara samimiyetle bağlanmak, onlara samimi ve yürekten, derinden muhabbet duymak, fena fenaifillah, vel bekaibillah, insanın fenaifillah ve bekaibillah sahibi olmasına, Allah'ta fani olmaya, Cenab-ı Hak Celle Celal'in sahip olmuş olduğu kemalat ile, güzelliklerle hallenmeye vesiledir. Mevla'nın dostlarını sevmek, Nakşibendiye tarikatında bulunan, hâsaten zevâtı sevmek, yani alel-husus özellikle bu tarikat-ı aliye i Nakşibendiye'ye zevâtını e, ve alel-umum genelde de bütün Allah'a muhabbet, Allah Celle Celal'de fani olmaya, Mevla'nın deryasında kaybolmaya, Mevla'nın sahip olduğu bir takım güzelliklerle hallenmeye birer vesiledir. Ve buna paralel bir takım meseleleri konuşacaktır. Askeri yetkili yazılan mektup bu. Bazı ehlullah bir takım işleri görmek için yaratılmıştır ve bize gönderilmiştir bazılarında bazı görevler ağırlıklıdır. Diyelim mesela Hacı Ubedullah'ı arar kudüs Sirru İmam-ı göre buyuruyor ki Allah bana siyasi insanları eğitime görevini vermemiş olsaydı Mevla bana devleti idare eden insanlarla meşgul olma görevi vermeseydi kimse ihvan ve mürit açısından benden daha fazla adama sahip olamaz diyor, beni geçen olmaz diyor ama bana verilen görev devleti idare eden e, mekanizmayı yani bu mütabirle bürokrasiyi oluşturan kesimi eğitmek olduğu için her insanla e, meşgul ola, ola, olamadık, olmadık diyor. Bazı evlullah'ta böyle görevler vardır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 Elhamdülillahi bütün hamdler Cenab-ı Celle Celaluhu'ya olsun. Ve selamun gerek dünyada ve gerekse ahirette her türlü tehlikeden emni, emniyet ve güven içerisinde olma da Cenab-ı Celle Celaluhu'nun kulum deyip de kendisine cezbeylemiş olduğu kişilerin kulların üzerine olsun. Amin. Kad fi fî taifetiküm. Sizin efendim cemaatinizde sizin kesimde diyor hissediliyor devletün heniyetün yani sizde çok muazzam bir hal var Allah'ın muazzam bir nimeti size nazil olmuş ve hiiyya tabadu bu da nedir peki sizde bulunan bu büyük nimet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 Herkesin tahmin ettiği gibi değil de olması gereken tarzda belki tevadu göstermeniz çok büyük bir nimet. Kad yuhassu fî taifetüküm devletün heniyetun Sizin cemaatinizde, sizin kesiminizde Allah'ın büyük bir nimeti var. Ve eyyettevadu'l-fukarâîm Bu da dervişlere göstermiş olduğunuz e, tevazu, alçak gönüllülük. Bu çok çok harika. Dünyada en büyük ganimet.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 Yani muhabbet iki ağızlı bir bıçağa benziyor. Hem hayre kullandır hem şerre kullanılıyor. Hayre kullanılırsa peki bunun celbedeceği, insana kazandıracağı feyz-ü yani manevi kemalatın haddi hududu yoktur. Ama gidip, gidip de bu muhabbet şerre kullanılırsa o zaman da getirmeyeceği musibet yoktur.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 Yani onlarsız yani oturmuyorlar, onlarsız kalkmıyorlar, onlarsız savaşa gitmiyorlar. Her ne türlü başları derde maruz kalsa onlarsız kesinlikle iş görmek yoktur. Kanuni Sultan Süleyman Aleyhi Rahmeti Vel Gufran diyor ki, ''Hangi savaşa gidecek olsam mutlaka giderim Beşiktaş'taki Yahya Efendi, benim şut ağabeyimdir o. Onunla istişare ederim, o bana derse savaşa git giderim.'' diyor ve gerek işte Sultan 3. Selim'in Şeyh Galip'le birlikte sürekli oturması Topkapı'da oturuyor Peki belli bir saatlik devletin işlerini idare ediyor ondan sonra adı bakalım arabayı şey Galata Mevlevihanesi'ne İskiyat Caddesi'ne efendim yani çıktığınız zaman başlangıç noktasında Galata Mevlevihanesi oraya böyle küçük bir oda var orada Şeyh Galip'le birlikte oturur başını dizine yaslar o şekilde teselli bulurdu Keza gene Sultan Fatih mesela e, babası Mırat Hudavendigâr, Rahimallahu Teala, Hacı bayram Veli'nin müridiydi. Yani bana diyor müritlerin sayısını gönderdi üstadım diyor. Ne kadar müridim varsa kimseye tanım, tanımadığım ve tanımayacağım e, imtiyazları devletten istifade imkanının onlara tanıyacağım diyor. Yani buna benzer bir sürü şeyler ya bahane arıyorlar ki ne yapsak da peki Allah dostlarına bir hizmetimiz olsun. Sizde diyor e, dervişlere karşı bir tevazu duygusu var, bir alçak gönüllülük var. Bir de var bir de peki bu insanlara hizmet etme tutkusu ve duygusu var sizde. Allahü Teala ne size büyük nimeti. Üstelik, üstelik ma'a vücud esbabı ghinâ hiç de yani e, bunlara muhtaç değilsiniz. Niye? Çünkü paranız var, pulunuz var, rütbeniz var, zenginlik var, otorite var, adam var, şu var, bu var. Yani bu, bu muhabbetten, işte dervişlere mütevazı göstermekten, hı, onlara hizmet etmekten sizi müstahini bırakacak, sizi bunlara muhtaç etmeyecek imkanlarınız da olmakla birlikte...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 E şimdi devlet başkanı bu adamlar, peki yetkili bunlar, büyük adamlar bunlar vesaire, yani mudane etmeyebilir icabında. Bu kadar varlığa rağmen, bu kadar varlığa rağmen siz paranın da, pulun da, ondan sonra yetkinin de, otoritenin de bu kadar adam olmasına rağmen hepsini gene basıyorsunuz. Peki, dervişlere, Mevla ile meşgul insanlara tevazu gösteriyorsunuz. Onlara hizmet için yarışa girmişsiniz vesaire. Yahudi diyor bu ne muazzam bir nimettir ya. Ve bu tutku var ya, mumbiyon, haber veriyor an muhabbet-i adi taifit al Bu efendim haliniz, bu karakteriniz, bu yolun, bu yolun büyüklerine, naşribendiye tarikatına bulan zavad mı kirama, muhabbetten haber veriyor. Sultan Abdülhamid Han, cennet mekan şaziri tarikatına mensuptu. Bazı kesim diyor ki Nakşi ile o kadar oturur kalkardı ki o kadar oturur kalkardı ki onlara o kadar derinden bir muhabbeti vardı ki ee, Nakşi olma ihtimalde var diyorlar ve kendisi dört bin tane şeyh ile istişare halindeydi görülmüştü de devletin başında Abdülhamit Han var ama ipler dizginler onların elinde yıldızdan yukarıya çıkarken yıldız caminin haziresinde şey, ee, Zafir efendi yatıyor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 Peki, bu sizin bu karakteriniz var ya, de bu dervişlere, bu Allah dostlarına tevazu, hürmet, peki onlara hizmet, bu herzaman münbiunan mahbibi hadi taifet el bu efendim e, Mevla'nın dostlarına, nakşi büyüklerine derin bir sevginizin olduğunu ifade ediyor. Vel ikhlasilegum onlara yani samimiyetle e, hareket ettiğinizden onlara karşı samimiyetle teslim oluşunuzdan ve muşehrum bin muvattit bir adil fırkatin naciyeti. Mevla'nın böyle kayırıp da koruduğu, cehennemden belki e, uzaklaşmış cehennemle alakası kalmamış olan bu insanlara e, derin bir muhabbeti ve ihtisası bir de peki onlara onlara aitlik yani biz bu kesimden yanayız biz bu insanları seviyoruz e, duygusunu ortaya koyuyor koyuyor ehlullah'a ama ehlullah da hakikaten yani hakiki ehlullah olacak sahtekar olmayacak nakıs olmayacak nakısın nakısı olmayacak. Neulâna Celâhettin Rûm-i Kudîsesî bir müridi vardı. Bir birisi dedi ki ona, yahu dedi e, sen dedi yani sen neyin tarikat ne ya, sen kim, tarikat kim? Ne anlarsın sen tarikattan şundan bundan, ne işin var senin tarikatta? Alan böyle kendisiyle alay ettiler. Dedi ki doğru diyorsunuz benim gibi odunlara dedi, tabii tarikat dedi fazla gibi. Ben dedi yani bir noktada ben teselli olmuşum, ben bir noktada yani abad olmuşum elhamdülillah o şeref bana yeter dedi. E nedir dediler benim adım Ahmet'tir dedi, eskiden bana Ahmet derlerdi, Şimdi ise bana Ahmet'i Mevlevi diyorlar dedi. Mevlana'ya nispetle, Mevlana Celeddin Rumi'ye aidiyetle bana Mevlevi, Mevlevi tarikatına mensup Ahmet diyorlar ya, tamam, mensup olduğum yeri göstermesi takımda bana Mevlevi dediler, bu şeref bana yeter dedi.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 Hani oradan bir işaretle diyoruz ki ben, bu yolun hakkını kim veriyor ki? Ne kadar veriyor ki peki? Ama elhamdülillah sana da efendim ya yani diyelim ki işte e, Ahmet'in Nakşi'yi dediler veyahutta da Ahmet işte Hüseyin Nakşi'yi dediler vesaire. Eyvallah bu şeref sana yeter. Bak siz oturmuyorlar, onlarsız kalkmıyorlar, direksiyonda onlar var, onlar var, onlar var. Sultan Alparslan Roman ile savaşa girmeden önce, zaten Sultan Alparslan 20 bin kişisi vardı, Roman Rum İmparatorluğu'nun 200 bin kişisi vardı, bir kişiye 20 tane adam düşüyor gözük ürktü, korktu yani tırstı gibi oldu Sultan Alparslan ben bu savaşa giremem dedi bu adamların hem teknoloji bakımından üstünlükleri var işte sayısal bakımdan daha fazla bu adamları vesaire ama yanındakiler dediler ki sen savaşa gir gir dediler sen gir savaşın Merak etme. Allah'ın izniyle bu, bu zaferi biz Mevla'dan koparırız dediler. Evet. Arka yanındaki Eylullah'ın peki takviyesiyle e, Sultanahup Arslan'ı e, moralize etmesiyle Sultan Arslan atının üzerinde askere döndü. Bir hitabede bulundu. Ondan sonra savaşa girildi. Birkaç saat içerisinde Romendiozan ve ordusunu mendil gibi katlamıştır. Ama yanında evet. yanında sonucu biz koparırız. Merak etme diyor. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa İstanbul'a gelecek. İmamı Şahrani'yi ziyaret ediyor. İmamış Şahrani diyor ki, Efendimiz Hazretleri diyor, İstanbul'a gidiyorum diyor. Benim padişahtan nüfuzum var diyor. Yani dediğimi yaptırırım Allah'ın izniyle. Bir isteğiniz var mı? Bir işte istirhamınız, bir ricanız var mı diyor. İmamış Şahrani buyurdu ki, Yok dedi, Allah razı olsun dedi. Ee, teşekkür dedi. Senin de Mevla'dan dedi bir ihtiyacın varsa bizi gör dedi. Yani sen padişahtan yontarsın, biz de Cenab-ı Hak Celle'ye Cel koruruz Allah'ın izniyle. Mevla ile bir işin varsa bizi gör dedi. Kainatta kanun böyle dönüyor. Kanun böyle de dönüyor. E şimdi kanun dışı hareketler vesaire ne getirir ne götürür peki? İbn-i Cevzi teala der ki, ashab bir köpeği vardı, afedasız, kıtmıyız. Şimdi Tarsus ve civarında e, Rum İmparatoru Declanius'un zulmü söz konusu oluyor. Ve Ashab-ı bu adam bizi gavur yapacak diye memleketi terk ettiler. Yani buradan işte diyelim işte 8-10 kilometre Tarsus'un dışına çıktılar, mağaraya iltica ettiler imanlarını muhafaza için. Orası da ayrı bir destan. Köpek de bunların peşinden gidiyor.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 ee, hayvan, hayvanlar da kendi yani e, yaratılışları icabı konuşurlar anlaşırlar vesaire Ashab-ı Kehf'in böyle bir hali vardı yani anladılar hayvanın konuşmasından bir şeyler Mevlana'nın kedisinin anladığı gibi neticede e, köpeği kovuyorlar köpek diyor ki beni niye kovuyorsunuz siz diyor yani böyle bir zalimin böyle bir gavurun peki idaresinde yaşamayı siz zillet bildiniz İman ve İslam'ı muhafaza için terk ettiniz de ben bunu anlamaktan aciz mi kaldım? Beni hicretten niye al al al koyuyorsunuz diyor. Bakıyorlar ki hayvan gitmiyor. Hayvan gitmiyor. Gene onların peşinden gidiyor. Neticede bu köpek bizi ele verecek korkusuyla hayvanı sıra sırtlarına vuruyorlar. Köpek onların sırtına gitmeye başlıyor bu sefer. İmam Cevzi diyor ki, bak sen de bir Allah'a intisab edersen, sen de bir Allah'ın peşinden gider, sabır, sebat, metanet gösterirsen... Allah Bu işte samimiyet esastır. Bir müddet yürürsün kendi ayaklarınla, Hatta tarikat böyle öyledir. Bir tarikat akıllı gelirsin. Bir yerden itibar ilave dingil misali sanatlı maad verirler. Oradan da gelişen bütün haller akıllı maatla hallediliyor. Tarikatta bir de böyle bir kanun vardır. Bir yere kadar kıtmir geldi, baktılar ki bu samimi cidden vesaire, bu köpek bizim başımızı yakmasın diye hayvanı sırtlarına vurdular. Diyelim yayan giden köpek şimdi omuzda gidiyor vesaire. Eylullah'ın da böyle kanunu vardır. Ve diyorlar ki, Eylullah'a olan bu muhabbetten dolayı cennete girecek dört hayvandan bir tanesi de kıtmirdir. Kıtmirdir. O da, o da iman sahibi, ameli salih sahibi olan insanlarla birlikte cennete girecektir. Bazen bilmiyorum, arkadaşlar belki biraz fazla görüyorlar. Fazla efendim bu mı yapıyoruz tevazu da bilmiyorum. Yani Allah yar zafi ki tevazu nasip eylesin ama yani şu sözü söylemekte bir zarar olacak kanatında değilim. Yani köpek kadar affedersiniz. Eee Eylülullah'a muhabbeti olmayan adamın markası ne? Markası ne? Markası ne? Her şey durmuştur. Her şey bitmiştir. Cami Rahimallah demek güzel söylüyor. Ya Resulallah Cebaşetçun Seki key fele cennet şevam dar cemre ya o oh, evet men o oh, Jami kudüs elzir, ya Rasulallah, ey Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, dahil cennet şaban, derzümreyaz sabit ol. Ya Resulallah, bu ne iştir diyor ya, bu ne halır ya Rasulallah diyor. Hasab keyfin diyor köpeği Kıtmir diyor senin hasabınla birlikte diyor cennete girecek diyor. O rıva cennet, nan der cehennem keyrevas. O iki Kıtmir senin hasabınla birlikte cennette girecek olacak. Ben ise cehennemde geleceğim. Ya Resulullah bu ne acayip haldir ya. Ee, şimdi pazarlık başlıyor. O seki asabı kehif, ben seki asabet asabı kehifin köpeği olduğundan, e, onlara muhabbet meselen cennete girecekse, ha? E, o kötmür keyfin köpeği olduğundan dolayı böyle bir rütbe makam kazandıysa ben de senin ben de senin asabının köpeğim diyor yaracın Allah. E, köpeğe bu muamele yapılıyorsa ben de senin asabın köpeğim diyor. Muhabbetin delemeyeceği hiçbir duvar yok. Yeter ki sahibe sağlam olsun. İnsan kalbi balığa benzer. İnsan kalbi balığa benzer. Eylülullah'ın sevgisi ise göle benzer, suya benzer. Balık gölde yaşar. Yani kalp, tatmin, kalbin huzuru Allah, Kaddesallah esrarahuma efendim mahabbete bağlıdır. O bir göldür. Balık peki gölde yaşar. Eski insanlar bunun farkında olduğu için amir, memur, kadın, erkek vesaire falan Allah gidiyor da gidiyor. Nauhlanacayet Yulubi Kudüsur'un babası işte Konya'da o da yatıyor. Bahavolat Kudüs'e sırrı o. Konya'ya bir geldi ondan sonra tekrar Horasan tarafına gidiyor. Erdincan'a geldiği zaman Erdincan'daki Fahrettin Paşa'nın Erdincan bölgesinin idarecisi Fahrettin Paşa'nın hanımı efendim, Sultan Bahavolat'ın peşine düştü otan bahavalet yani insanlar çok ilgi alaka gösterdikleri için geceleyin geçmek istedi. Erken saatlerde Erzincan'dan ki yani vakit dar kimse uğraşacak hali yoktu. Kadın bunu duyduysa nereden duyduysa atına atlıyor. Dık dık dık bahavalet çıkışında yakalıyor ve ondan tarikata alıyor. Anadolu'nun temelinde bu ruh var. Bu ruh var.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 Asıl hayat diyor. Asıl hayat diyor. Ciğerin diyor aşkla yanmasıdır diyor. Varsa bu eyvallah. Tamam sermayen var demektir. Bu sabur sermayeye yani işte sahip olamadığın için de meyus olma, umutsuz olma. Yani ya niye benle bu iş işte olmuyor veya bulamıyor vesaire falan umut kesmek yok. Asla ve asla ve yani iş demine gelinceye kadar sabır, sebat, metanet, benim günahım çoktur, şudur, budur vesaire. E, kim zaten günahsız ki? Allah bizi insan yarattı, melek yarattı ki? Ben yapamıyorum, edemiyorum vesaire. bunlar şeytanın entrikaları, bunlara prim vermeyelim. Mesele dayanmaktır, direnmektir. Niyazi Mısır'ı Kürdize güzel söyler. Her neden nuru etti Ettiysen siyahın senin Harbişek yüzün Gurre-i Biraz sekirden olacak ama yani şunun var ya üzerime, Antibiyotik almak bile caiz diye düşün. Niye? Kaç yüz veya kaç bin antibiyotikten gayetlidir şu zaten anlatmış olduğu şu beytdeki mana. Her nedenle Rusya etti isyanın senin. Ne kadar günahın varsa, ne kadar çirkin veya yamukluğun varsa bunlar senin ağzını, burnunu, gözünü gözünü yüzünü belki kapkara ettiyse de ağır bir şek yüzün gure-i tevhidile sen bir la ilahe de tamam mı? Samimi yürekten yüzün var ya bembeyaz olur bembeyaz. İbrahim Erkan diyor ki dağlarda bir adam gördüm diyor. Zincili diyor kapkara fakat la ilahe dediği zaman yüzünün rengi anında beyaza dönüyordu. Zikri bitince tekrar eski siyah dönüyor diyor. Osmanlı'ya peki beka ağacını diken zat geyikli babadır. Geyikli babadır. Bunlar şimdiki tarihler yazmıyor bunlar. Orhan Gazi Kuddisesi Rahim Eulullah Teala devleti kuran Osman Gazi' Bursa'nın petinde çok uğraştılar. Olmadı bir tür geçiremediler. Rumlar çok kuvvetli tahkim etmişlerdi Bursa'yı. Ama Geyikli Baba, Geyiklerle beraber daldı orduya. Onlar da savaş bizim lehimize, onların aleyhine girişti. Onlar çekip giderken, hadi bakalım Orhan Gazi'yi e, uyardılar, Padişah'ım dediler, savaşı biz kazanamayacaktık ama <gülüyor> Geyikli Baba diye bir zat vardır. İnegöl dağlarında yaşar. Geyiklere peki yani mürşitlik yapıyordu. Eylullah'tan böyle şeyler de vardır yani. Hayvanların talim ve terbiyesiyle meşgul onlar da vardır. Vardır. Efendi bir defa evine gidiyor. O arada bu sokak tarafından evine giren arada bir tane kahverengi güvercin vardı. Yerde efendim böyle sessiz ve sakin duruyor. O hayvan yani yanına yaklaşınca kaçmıyor, birden böyle süpertenik uçaklar gibi kalkıyor. Efendi dedi ki ona buraya gel dedi. Tintintintintin geldi. Harbuk çok da ülke bir bir hayvan geldi sevizi Ali uşun dedi. Uçtu gitti. Bizim balık İsmail söylüyor. Ee, Balıkçı İsmail'in bir kişi şey vardı bir motoru var deniz motoru. Efendiye aldım dedi. Motorun tam burun tam ucuna oturdu mu dedi? O önden gidiyor motor arkadan geliyor gibi. Sonra bir oltu attım, bir balık yakaladım. Getirdim onu koydun efendi'nin önüne. Efendisi de al balık. Dedi ki bu nereden yakaladım dedi. Bu dedi motorla beraber işte yüz dedi. Ben de gördüm, o attım yakaladım onu dedi. Yahu dedi bu balığı keşke yakalamasaydın dedi. Hayvan efendi'ye paralel gidiyor. İkide bir böyle kafasını kaldırıyor böyle bakıyor ona. Yukarı bakıyor böyle, yukarı bakıyor, yukarı bakıyor. Yukarı bakıyor. Balık kadar olamayan ben. Yaşama hakkım yok beni. Hayvanlar, hayvanlar bile heyrullah'a gösterdiği sadakat noktasında ben sınıfta kaldım abi. Ahmet Yesevi Kudüs böyle el emeği göz nuruyla işte rızkını temin ederdi. Ee, odun kaşık yapardı kendisi. İyi sanatçıydı, Odun kaşık yapardı. Ee, sonra ona bir öküzü vardı. Affedersiniz. Öküzü ee, yani 110 bin müridi vardı, bir de bir öküzü vardı ama öküz çok sadık bir öküzdü. E, Ahmet Yesevi Kuddisesi, Ahmet Yesevi Hacı Yusuf'u Hemedani'nin e, üstadıdır. Aynı zamanda Sultan Alparslan'ın da sürekli istişare e, etmiş olduğu Ebu bir zattır. Anadolu ilk defa e, İslam'ı açan o zattır. Burada Rumeli Kavanda yatan Sarı Saltukan Ahmet Yesevi'nin mürididir o. Haber. Kaşıkları yapardı Ahmet Yesevi Kudisesi, heybeye kor, heybeyi de öküzün sırtına kor. Bu öküz kendi başına çarşıya giderdi. Yesi çarşısına giderdi. Öküzü tanıyordu millet. Kimin kaşaya ihtiyacı varsa gelirlerdi, alırlardı, heybeye efendim parayı e, bırakırlardı. Hayvan görüyordu, kim alıyor, kim para bırakıyor vs. Bu hayvanın bir huyu vardı. Eğer birisi kaşık alıp da parayı bırakmazsa adamın peşine bırakmazdı. Şeye gidinceye kadar, evine gidinceye kadar, öküz oradan buradan, parayı gider gibi, ya parayı ya kaşığı ondan sonra bırakmaz. Parayı alıncaya kadar adamın canını okurdu. Parayı alınca akşama doğru gelirdi şeye, tekkiye, bağırırdı orada vesaire. Ahmet Yesevi Kudüs'e çıkardı, parayı teslim ederdi. Onlar hades selamına gidip akıra giderdi. Bak ne yapıyor? Muhabbet ne yapıyor? Muhabbet ne yapıyor? Ve wow, evet, yani e, Sultan dedi ki burada sizin diyor bu haliniz diyor bu Eylullah'a, yani muhabbetten haber veriyor, onlara karşı çok samimisiniz, çok yani işten bağlısınız vesaire. E, ve onlar tayfasından diyor e, olmaklığınızı anlatıyor sizin bu tevazunuz, bu dervişlere olan hizmetiniz vesaire. Ve hadis el elmer-u ma'amene habbe <gülüyor> Kişi e, sevdiğiyle beraberdir. E, hadisi kafin, yeterlidir. Le <gülüyor> entekûne olmaya bişareten li muhibbihâ ziyib taifeti. Bu ehlullah'a Ehlullah e, sevenler için bir müjde olarak kafidir diyor. Yani sen ki peki Mevla'nın dostlarına karşı bu alakada muhabbeti hissediyorsun tamam mı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve e, el -mâ hadisi sana müjde olsun diyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisi sana müjde olsun buyuruyor. Bakın şimdi burada var ya, belki aklı şöyle gelir. Ya işte dünya efendim ee, katlı karıştırılıyor her gün vesaire her gelen gün giden gün aratıyor vesaire ee İsmail'a ne oluyor işte şeyhten bahsediyor bilmem ne işte muhabbetten vesaire falan filan birisi kalkar böyle cahilce laf edebilir tamam mı bu kafayı var ya bu kafayı git bir duvara vur bunu niye hiçbir amel var ya bu Mevla'nın dostları olmadan insana şey vermiyor zevk de tat vermiyor yani öyle bir yere atış yapıyorlar ki, öyle bir hedefdeki e, sağlama alıyorlar ki o hedefi garantiye aldıktan sonra savaşmak problem değil. Ne bileyim imanı ve İslam'a hasım kesilen insanlara, onlarla mücadele etmek sorun değil. Sorun değil. Asıl mesele burası. Burası iş buradan dönüyor. Eskiden mesela askeriye, ecdat zamanında Yeniçeri ocağında eğitiliyordu. Ve İsmail Hakkı mesela, ruh beyan sahibi, askeri ilgilenen celveti şeyhiydi, Askeri eğitmekle mesele meşgul idi. Öbür taraftan diyelim idari kesim Şeyhülistanlık makamında eğitiliyordu, millet ise tekkelerde eğitiliyordu. Yani intisapsız insan yoktu. Hatta eskiden mesela ecdattan birisine desen ki yaşın kaç, adam mesela diyeyim, 70 yaşındaysa adam derdi ki 5 yaşındayım. Ya ne iştir bu? Ne yapayım diyor yani. Benim diyor Eylullah'la irtibata geçtiğim, ondan sonra tekkeye intisap ettiğim, e, şu son beş yıl dolu diyor, tekkeden önce Eylullah'sız geçen günleri ömürden saymıyorlar. Ne zamandan beri peki bir şeyh ile oturuyor, kalkıyor, tanışıyor, bir tekkeye intisap ediyor ömürü, ondan sonra hesap ediyor. Benzim Esra'nın Kudüs'ü Sirru'ya dediler, e, Efendimiz de kaç yaşındasın? Yetmişti diyor. Dört sene sonra sordular, kaç yaşındasın? Dedi ki dört yaşındayım. Dediler ki ya birkaç sene önce birkaç sene önce belki, dört yaşındayım yetmiş yaşındayım dedin şimdi yetmiş dört demen lazım gelirken de dört yaş dört yaşındayım diyorsun bu ne işti dediler? Dedi ki ben son dört yıldan beri mevladan haber almaya başladım mevlayı tanıma başladım dostsuz geçen günü ömürden saymadı dediler ve hadis ha demek ki elmar mau ma'men ahabba ki şi'rle beraberdir hadis-i şerif var ya cafin yeterlidir le'ente kuna bişerren li muhibbi hadi'l taifeti bu Allah'ı seven insanlara müjde olarak bu hadis peki yeterlidir. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu hadis-i "Wa adisu umm bir hadisten bahsediliyor. Ee, bu Mevlanın dostlarıyla peki oturup kalkan hiçbir insan da olmaz, zarar ve ziyan'a maruz kalmaz. Bu hadis de diyor "Wa fin yeterle li hadi tabakati". Mevlana'nın bu has dostları oturup kalkanların sevinmesine ve sevincine e, yeterlidir. Bu adı size efendim temel müjde olsun diyor. Erzurum'un emrah ne güzel söylüyor. İksiri azamdır nutku ehlullah her nefeste kim kimya ederler hakkın esrarından onlardır agah ve surette ihva ederler Bakma hakaretle Dervişanlara Köhne Arif Arifanlara Varisi enbiya Denmiş onlara Mürde gönülleri ya ederler Emrah-i cehdeyle Hali haleyle Kalehli olandan İnfisal eyle Eşim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 Eylullah'ın diyor nutku, konuşması, sazı, sözü, he, söyledikleri var ya, yani hayata hayat katan can suyu diyor. Cenab-ı Celle Celaluhu ile alakalı esrardan onlardır Agah diyor. Onlar diyor bu işi biliyorlar diyor. Ama surette ihfa ederler, görünüşte bir şey bilmiyor böyle işte yıkıldı gidiyor, peşmirde öyle gösterirler diyor. Her mesleğin kendisine az bir kanunu vardır. İmam Rabbani öyle buyuruyor. Nakşifarik'in de gizlilik esastır diyor. Her şeyi A'dan zey ortaya koymak. yok. Hani biz meslek sırrı diyoruz ya. Bunda da böyle şeyler var. Peki bu insanlara öyle tepeden bakma diyor. Ona göre. E, bu köhne abad diken böyle işte kılık kıyafeti tek de yani bize göre e, uygun olmayan e, elbiseler dikerler giyerler. Sen sakın ha gurur gibi kapılıp da not verme kalkma not verme katma. Hoan var ya senin elektrokardiyografini çekiyorlar böyle. Sana bir not düşüyorlar. Bunu bilesin. E sonra bunlar diyor peygamberlerin varisi diyor. Ölü gönülleri bunlar ihya ederler. Emrah-i cahdayla hali haleyle. Emrah midrüsünan. Haydi dağa zıp haline halkat diyor bu insanlarla diyor. Kale'li oğlandan infisal eyle. İşi gücü nasara yansuru, nasara yansuru, kitap, kitap, kitap, kitap, kitap, kitap. Hep kafa ilimleri. Kafa ilimlerine sadece meşgul olanı bırak adam diyor. Bak ne diyor adam? Ya peki hal sahibi olan evlerin dostlarını ara diyor. Aa falan ceza çok bilgili. Şu kıta kitabı var bilmem ne vesaire falan. Eyvallah ama ulanık o oğlum diyor. Kendisine vaaz ediyor. E erenleri bulda imtisal ile Bul Mevla'nın dostlarını. Hadi lan bir şey bakayım. bunlar Seni de Mevla ederler. Seni de bunlar Allah'a götürür diyor. Bunlar bunlar bunlar seninle Mevla arasında köprü kuran insanlar diyor çıplak ilme talip olmak yeterli değil diyor. Evet. Herkes hepimiz yani her şeyin güzelliğini yapmaya çalışıyoruz. Ama bu noktada insan, bu noktada insan insanımız, hele hele günümüzün insanı çok duyarsız kalıyor. Tabi istenmeyen akıbete maruz kalıyor. İstenmeyen ee, neticelerle karşı karşıya kalıyor. Bu da hayatı bitiriyor. Onların ilimlerine ve varlıklarına meskun olmak gerekiyor. Ebu Bekir'in l-Varrak Kudüs'e sildi Kullu müridin Kullu müridin La tuğni rüquyetü şeyhihi Anıttamı ve şerabi Üsbu'an Feleyse bi -sadikin. Hangi bir murid ki Hangi bir tarikatlı insan ki Eğer şeyhini bir kere gördükten sonra Haftalarca Haftalarca Haftalarca yemekten ve içmekten kesilmiyorsa Bundan mürid olmaz diyorlar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 Bu mürit sadık değildir, samimi değildir. Bundan bir şey olmaz der gibi konuşuyorlar. Altının değerini kuyumcu biliyor değil mi? Eyvallah. Yani e, bu zatların değeri ve kıymetini yani kaçta kaç kişi bilir? Allah bilir. Ama işte şey istiyorlar, bedel istiyorlar. Yani öyle mücerret efendim yani terkete kayıpt olmak vesaire bilmem ne işte istihara şu bu vesaire hadi bakalım ben de oldum hakiki mücver bunlar yeterli değil ya bedel istiyorlar bedel istiyorlar can istiyorlar tarih yazar azimah metu dahi kudize sırrı o Sultan birin şey dedi şeyi üç yatıyor. Bir gün sandallığa şey geçiyor, ee, sirkici tarafına geçiyor. Sandalda işte müşteriden bir tanesi yeni içeri, asker. Onu görüyor böyle bakıyor ki bu bayağı şey, dertli bir benziyor, sıkıntısız var gibi vesaire. Bir efendi efendi hayrola diyor. Nereye gidiyorsun diyor. Mürşid aramaya diyor. yeni içeri. Diyor ki ne yapacaksın mürşidi diyor. Ben ona bir şey yapmayacağım diyor. O bana yapacak diyor ne yapacaksa diyor. Uyanığa bak. Ben ne yapabilirim ki Allah'ın dostuna diyor. Onlar bana yapacak diyor. Bana doğru yolu gösterecekler. Beni hidayete ihsan edecekleri ulaştıracaklar diyor. Biraz param var. Bin tane altının falan var dedi. Aha burada onlar. Onları da ona vereceğim ben dedi. Ben sıfır olacağım ben dedi. Azmi Aleykuday dedi ki ona. Peki oğlum biz onları bana ver dedi. Ben senin müşriğindeyim. Tamam dedi eyvallah verdi, dedi ki bizim yolda paraya tamahkarlık yoktur bin tane altını attı marmara benzine sonra sandalye olculuğu bitiyor, silkeciye geliyor azmam hidayı zıplıyor, atlıyor kenara bu sefer burada atladı gibi yakalıyor hey üstad diyor, nereye gidiyorsun diyor beni nereye bırakıyorsun diyor hani sen benim müşterim diyor tamam diyor acele işim var diyor Ayasofya camisinde erenlerin toplantısı var diyor şu an. rical Gayip gayb Mevlana'nın dostların toplantısı var diyor. Toplantıya yetişemem lazım diyor. E peşinden gel beni terk etme diyor. Ben ne yaparsam onu yapacaksın diyor. Ben ne yaparsam onu yapacaksın. Yalnız bize karışma diyor. Bir kenara böyle sin. Bir direğin bizi takip et. Orada bir istişare, bir şeyin görüşmesi yapılıyor. Erenlerin böyle hali vardır kütüphanede neler var neler eski yazma kitaplarda bunlarla alakalı rical-ı falan gün hangi tarafta falan gün hangi tarafta neticede ee, bitiyor istişare ve sonunda oy birliğiyle bir karar alıyorlar. Diyorlar ki hadi şimdi kim sabah namazını nerede kılacaksa minareye çıkalım oradan uçsun gitsin ee, orada namazını kılsın. Mevla'nın bir dostu çıkıyor minareye ee, geliyor şerefin kenarına ben diyor Kahire'deki Ezzer Camisi'nde sabah namazını kılmak üzere Bismillah diyor. Haydi uçuyor gidiyor. Keramet. Öbür şey efendi geliyor. Ben diyor Mekke'yi mükerremede harem-i şerife gidiyorum. Ali bana eyvallah. Esselamu aleyküm. Fır olur şey gidiyor. Öbürü geliyor. Ben Ömeriye Camisi'nde kılacağım diyor. Pır uçuyor gidiyor vesaire. Az Mahmud Hudayi de e, çıkıyor şerefeye. Arkasında da bu yeni çeli. O uçak ya, bu da kan uçak. Ee, i̇şte az Mahmudu'dan gitti gittiği yarısı namazını kılacak. Az bir ki ben de Şam'a gidiyorum dedi. Şama, Şama dedi. O da fırladı gitti. Şimdi sıra geldi bu müride. Şaşa, şa, şama gideceğim ben. Şam, şam ya, şaşa, şa, şa ama atlayamıyor bir türlü. Neyse sabah namazına e ezan okumak üzere müezzin minareye çıkıyor adam bakıyor ki orada birisi şaşalayıp şa şa şa şa duruyor orada vesaire. ulan dedi hırsızı yakaladım ben şimdi ulan kaç günden beri işte minarede efendim şeyleri mahiyaları bilmem ne kandilleri sen misin lan dedi yürü aşağı. aldılar bunu getirip inzimat hamile teslim ettiler adam anlatıyor hikayeyi ama kim itinler ki şudur budur neyse zar zor ikna etti ve sonra onu başka bir makama çıkardılar o makamda bulunan zat bana dedi ki bana bak dedi yani paraya e, kıyma noktasında hiç tereddetmedin etmedin dedi aferin dedi ama dedi para gibi canma niye kıymadın dediler hani binden altın ver Azmahmet onu onu feda etti paraya kıydığın gibi canına kıyamadın değil mi dediler Evlat, evlat dediler. Mürşidin yolunda can vermek gerek. Seni de can veremedin dedi. Azman bir çıkarttı altınları, böyle bir bir torba denizden aldı da altınlarını geriye dedi. Sen bizi yaramazsın dedi. Ne demek oluyor bu? Seviyorsan can istiyorlar can, can atlasan olan. Ama adam şaş şaş şaş bir türlü diye mi yani? Kaldı. Şimdi biz de iyi gidiyoruz da bazı yerlerde böyle işte e, tükeziyoruz ama yani iyiler yok değil. Biz şan mı diyeceğiz başka bir şey mi diyeceğiz? Onda beceremiyoruz işte böyle. Yani elimiz ayağımız dolaşıyor. allah Teala mahruminden eylemesin. Ama şimdi e, önümüzdeki satırlarda bu muhabbet var ya bu muhabbetin kalitesini verecek İmam Rabbani. Yani şeyhleri sevmek, şu doğru bu doğru bilmem ne işte. Zaman zaman duyuyoruz arkadaşlar ben işte, ya işte hocam işte seviyoruz yani. Yapamıyoruz ama seviyoruz. Eyvallah. Allah kabul etsin ama sevginin de bir limiti var. Bir limiti var. Yomur Abduhani başka bir müktübünde buyuruyor ki, insan bir saat sohbet dinlese, bir saat sohbet dinlese, bu sohbet efendim kırk kere her kerreste 40 gün olmak üzere 4x4 4, 16, 1600 gün çilahanede kalıp, kalıp da la ilahe illallah demeye bedeldir diyor. Yani şurada sabahtan beri diyelim ki e, bir saat mi oldun? Şu vazge sohbet e süresi bir saat. Peki ne aldın sen şimdi burada? Burada şunu aldın sen. 1600 gün şu İsmailen altındaki karanlık dehliz var ya yani İsmet Garibullah'ın tekkesinin altında işte karanlık da var. On, onlar çilehanedir. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Yüren mağarasındaki halini ecdat çilehane uygulaması ile efendim e, iyi etmiştir. Böyle bir yerde 1600 gün bir, bir, bir, bir, bir testi soğuk bir işte hırka bir lokma ile geçinip de devamlı la ilahe illallah diyen bir insanın peki elde ettiğinden daha fazlasını elde ediyorsan bir saat sohbetiyle. Bu sabah buraya gelmeyen adamın işi bitmiştir. Tamam mı? Yatıyor, horluyor, gelmiyor. O da şimdi bunu söylesin ha ha ha diyecek. Tamam mı? Ama yarın konuşacaklar bizimle. İmam diyor ki eğer bir yani öyle zaman gelecek ki sohbet nokta duyma imkanı olmayacak icabında. İşte mürşit yok, hoca yok, şu yok, kitap yok falan filan. O zaman ne yapın diyor. Mürşidinizden, alın, mürşidinizden almış olduğunuz diyor tarikat dersine ihtimam gösterin. Efendi yani zar zor konuşabildiği zamanlarda bir cümleye gelin takati yeti O da göreyim siz arkadaşlar diyor. Tarikat derslerinizi diyor iyi yapın diyor. E, ihmal etmeyin diyor. Bu kadar bitti. Bu kadar bir bu cümle bir, dişi bir cümle bu. Fakat o kadar çok şey yavruluyor ki ee, gidiyor da gidiyor. Ama Rabbani diyor ki bir insan diyor eğer tarikat dersini muntazam yaparsa bu ne yapacaktır diyor. Zikir muhabbeti tetikleyecek diyor bir insan sevdiğinin adını zikrede ede ede ede ede ede ede ede ede, ede. bak bu psikolojik bir olaydır bu bu da müthiş bir şey var bugün dünyanın yaptığı bu işte sürekli sevdiklerini zikir diyorlar bu sefer sevdiklerine şiddetle bir aşk onlara da payda alıyor ve o aşk uğruna efendim işte her türlü fedakarlığı yapıyorlar bizde bu, bu işin negatifi pozitifi ise bizde sürekli ki e, zikirle meşguliyosun Muhabbet patlıyor. Muhabbet patladı mı arkasından ubudiyet getiriyor. Ubudiyet ne? Yani Rabbim emret Allah'ım. Emret Allah'ım. Emret Allah'ım peki. Mevla ne kadar emretse bu bana mısın demiyor. Vuruh patlıyor. Ama ilimde olursa işin başında ilim artı zikir. Ha, ondan sonra ne tetikliyor bunlar muhabbeti? muhabbet ne tetikliyor? Ubudiyet eşittir Allah veya o da eşittir zafer oluyor. Yalnız namı Rabbani orada muhabbet diyor tamam zikrullah, tesbih, tarikat dersi vesaire zikrullah ee, muhabbeti tetikleyecek ama muhabbetin de bir ölçüsü var bir namı rabbanı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve buyurdu ki mevlay öyle bir zikredin ki o çok zikredin ki ta ki sen mecnun desin, deli desin. Yani seni gören diyecek ki bu adam kafayı üşüttü, kafayı sıyırdı. Niye? Çünkü ee, Allah'la uğraşıyorsun. Ama Rabb'in muhabbetin kalitesini böyle veriyor. Tarikat dersin kalitesini böyle veriyor. Ha, bu çıta yakalandığı zaman eşittir Allah'a, Allah'ın izniyle diyor. Şimdi burada şimdi eyllullah'ı sevmek vesaire falan filan diyor ama bunun da bir kalitesi var. Onu inşallah hafta görürüz. Cenab-ı Celle Celalu mahruminden eylemesin. Kimse sizde bırakmasın. Niyazi Mısır Kudüs-i Şeyh'e efendim ihtiyaç konusunda ne kadar manidar konuşuyor. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan arardım aslıma aslım bana Burhan imiş. Sağ solu gözler edeyim, dost yüzünü görsem diyor ben taşrada arar edim, olacağım için de canimim. Öyle sanırdım ayrıyam Dost gayridir ben gayriyem Benden görüp işi yeteni Bildim ki olacağın âlimmiş Salma salatı sal salat haç ile sanma zayid biter işin kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Ne diyor? Salma ile sanma biter zayid işin. Namazla, oruçla, hacla, zekatla işin biter zannetme derviş. Ya insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan lazım, irfan. O da Mevla'nın dostundan alınıyor. Kande gelir yolun senin, yakan de varır menzilin. Nereden nereden gelip diye yine anlamayan hayvanımış. Ey ee, üstadım çare ne? Mürşit gerekdir dil dilere, sana hakka yakın mürşiddir olmayanların bildikleri gumanımış. Evladım sana müşit lazım, müşit diyor. Eğer gücün yoksa boşuna böyle laf yapma. Senin var ya konuştuğların bildiklerin zandan tahminden öteye geçmez diyor. Eğer her taraftan tertemiz pırı pırı bir ilim istiyorsan bir mürşit bul diyor. Her mürşide dil vermek im yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kanıl alanın gayet yolu asanemiz. Herkese takılma. Ha. Şey enflasyonu var ortalıkta. Allah yani neler neler dönüyor ortalıkta istihbaratın teşviklerine göre 600 tane şeyh var Türkiye'de acaba içinden kaç tanesi yani şeyh yani orası gidiyor halbuki Ejda zamanında şeyhleri devlet tanıyordu ediyordu devlet tanıyordu. ediyordu yoksa ondan sonra bir lokma işte bir kırka efenin bulup da bir tekkeye kapanıp da adam sahibi olmak vesaire falan filan bu kapıyı böyle serbest bırakırsan uuuu, yani giderde gider giderde gider de gider Allah hemen bir sözdürür yokuş değildir düzdürür alem kamu bir yüzdürür gören anı hayran imiş işit niyazinin sözü bir nesne ört. Meshaf yüzün haktan anayan bir nesne yok. Gözsüzlere finhanemiş. Niyazi Mısri. Niyazi Mısri. Cenab-ı Hak bizi sen ayağından kalkan tozun zerbesine feda eylesin. Amin. Ne diyor? <gülüyor> İşit niyazinin sözün bir nesne ört. Meshaf yüzün sen niyazinin diyor sözün kulak ver kulak ver diyor hiçbir şey diyor bu sözlerdeki güzellik <gülüyor> örtemez diyor ee işit niyazinin sözün bir nesne örtmez hak yüzün haktan bir nesne yok gözsüzlere finhanim iş ortalık var ya gerçek kaynıyor gerçek ortalık böyle leba leb, gerçek doluyor gerçek taşıyor diyor fakat senin gözün yok diyor göremiyorsun diyor yarasa gözlü olmuşsun diyor Güneş var fakat sen göremiyorsun. Kaba kimde? Cenab-ı Celle celalı mahruminden eylemesin makbulinden eylesin. Amin. 1 var